Ali Baba ve Kır Karamiler Evvel zaman içinde bir Pers kentinde iki oğlu olan bir halı tüccarı yaşarmış. Birinin adı Kasım, diğerinin adı Ali Baba'ymış. Babalarının ölümünden sonra açgözlü Kasım, saf Ali Baba'yı kandırarak babasının işini devralmış. Kasım bir de zengin bir kadınla evlenmiş. Ali Baba, eşiyle çocuklarına zor bakıyormuş. Odun kesip satarak geçimini sağlıyormuş. Günün birinde Ali Baba, ormanda odun toplarken, birden birçok atın dört nala koştuğunu duymuş. Ha? Ha? Korktuğu için bir ağacın arkasına gizlenmiş. Atlarında çuvallar taşıyan tam 40 adam gelmiş ve dağ eteğinde büyük bir kayanın yanında durmuş. Ladeyhum suyufun Hırsızların lideri olan biri iri kayanın önüne gelir. Açıl susam açıl Ali Baba gözlerine inanamaz. Yeee! Yeah. Büyük kaya karanlık bir mağaranın giriş kapısıydı. Hırsızlar hızlıca mağaraya girdikten sonra bu büyük kapı kapandı. Ali Baba neredeyse küçük dilini yutacaktı. Korkudan hiç hareket edemedi. Bir süre sonra kapı yeniden açıldı. Hırsızlar mağaradan elleri boş çıktı. Eşkıya yeniden atlarına bindi ve ormanda gözlem kayboldu. Aaa! Labudde anna hâda mahbâ konuzihim. Ali Baba mağaraya girme isteğine engel olamadı. Büyük kayanın önünde dikildi ve bağırdı. Eftah ya semsem! Kapı açıldı. Ve Ali Baba mağaraya girdi. Ooo! Mağara çok miktarda altın, gümüş, değerli objeler, elmaslar, yakutlar ve daha birçok şey vardı. Ali Baba hayatında böyle şeyler görmemişti. Ye! Yeah. Ali Baba hayretler içerisinde gözlerini ovuşturdu. Gözlerini açtığında hepsi hala yerinde duruyordu. Sa'adunu kudan walan yalhaz al Ali Baba çantasını parayla doldurdu ve evine gitti. Onzuri <gülüyor> mende Ali Baba altın dolu çantayı eşinin önünde boşalttı. Karısı bu kadar altını görünce çok şaşırdı. <gülüyor> Yoksa bu altınları çaldın mı? İnneha kassatun tavila. Ennelem asrık şeyen. Fakat kene masrukan. Önce bunları sayacağım. Leğ. <gülüyor> Ali babanın eşi koşarak evlerine gitti. Canım bu gece için terazinize ödünç ver. Yarın sabah geri getireceğim. Terazide ne tartacaksınız? Hiç. Sadece biraz tahıl. Kasım'ın eşi çok kurnaz bir kadındı. Ali babanın o kadar çok tahılı olamayacağını düşündü. Bu yüzden terazinin altına biraz balmumu sürdü ve Ali Baba'nın eşine verdi. Ali Baba'nın eşi altınları taktı. Toplam miktar onu çok mutlu etmişti. Zengin olduk desene. Ne istiyorsak satın alabiliriz. Leysel ayn. Seyeşokku binel camiya. Lenuridu an ya'rif Ahadun sirrana. Ali Baba'nın eşi sessiz kalmayı kabul etti. Ancak ertesi gün Kasım'ın eşi teraziyi görünce sırlarını anladı. Hemen Kasım'a kardeşinin zengin olduğunu haber verdi. Ali babanın altınları var. Bu altınları nereden bulduğunu mutlaka öğrenmem lazım. Kasım öylesine kıskanmıştı ki uyuyamadı ve hemen Ali babanın evine doğru yola koyuldu. Ali! Nasılsın kardeşim? Bir ihtiyacın var mı diye sormak için geldim. Sakın çekinme bak. Ne istiyorsan söyle bana. Abin her zaman sana yardım etmeye hazır. يا اخي انا سعيد انك تهتم بي ولكن لدي ثروه الان Varlık mı? Neden bahsediyorsun? İyi yürekli Ali Baba gerçeği daha fazla gizleyemedi. Kasım'a haramileri ve mağarayı anlattı. Harika! Yarın oraya gideceğim. Sonuçta senin paran benim sorumluluğum değil mi? Benim de ilgilenmem gerekir. Aa, mağarayı açmak için bir şifre var mı? Eftahiye simsim. Açıl susam açıl. ''Açıl susam açıl! Unutmayacağım! Açıl susam açıl!'' Ertesi sabah Kasım altınları taşıyabilmek için dört sağlam katırla evden çıktı. ''En zenginlerden zengin olacağım!'' <gülüyor> Mağaraya ulaştı ve bağırdı. ''Açıl susam açıl!'' Kapı açıldı ve arkasından kapandı. ''Müthiş! İnanılmaz!'' bu kadar altın bu kadar mücevher buradaki her şeyi alıp gideceğim Kasım altınları ve mücevherleri çuvallara doldurdu ama kapıya geldiğinde durdu ve düşünmeye başladı Aa, neydi o kelime Aa, açıl arpa açıl Aa, açıl buğday açıl kapıyı aç aç kapıyı kapıyı açın biri kapıyı açsın Kasım heyecandan şifreyi unutmuş, mağaranın içinde kilitli kalmıştı. Bir süre sonra at seslerini duydu. Kırk harami mağaraya geri gelmişti. Açıl susam açıl! Kapı açılınca Kasım'ı kapının önünde diz çökmüş halde buldular. Kasım'a tek soru sormadan haramilerin lideri hançeri sapladı ve ölü bedenini mağaranın içinde bıraktı. Kasım'ın eşi, Kasım'ın ortadan kaybolduğunu bildirmek için Ali Baba'ya gitti. La, la, la. Ali Baba mağaraya gitti ve Kasım'ın cesedini buldu. La, la, la. Cesedini katırına koydu ve evine taşıdı. Kasım'ın hizmetçisi Morgiana olanlarla ilgili her şeyi duymuştu. Ölüm sebebini herkesten gizlememiz gerekiyor. Doktora gidip onun için ilaç isteyeceğim. Böylece hastaymış gibi davranabiliriz. Yarın sabah öldüğünü herkese duyururuz. Bu ustaca planı hepsi kabul etti. Aradan birkaç gün geçti. Kasım'ın eşi bu acıya dayanamadı ve hayata veda etti. Burada hizmet edilecek kimse kalmadı. Lütfen evinizde çalışmama izin verin. Ali Baba zeki bir kız olduğunu ve gelecekte yardımcı olabileceğini bildiği için Morgiana'yı evine kabul etti. Ertesi gün haramiler mağaraya yine gelir. Ceset nerede peki? O halde sırrımızı bilen biri daha var. Hayatımız boyunca topladığımız tüm ganimet burada. Kaybetmeden önce düşmanımızın kim olduğunu öğrenmeliyiz. Köye gidin ve son günlerde kim vefat etmiş öğrenin. Haramilerin hepsi kim olduğunu öğrenmek için köye dağıldı. Haramilerden biri doktorun evine geldi. Merhaba doktor. Şu son birkaç günde ölen biri oldu mu acaba biliyor musunuz? Evet. Kasım öldü. Hizmetçisi semptomlarını anlattı. Ben de ona ilaç verdim. Ama öldü. Öldüğü için çok üzüldüm. Ne kadar talihsizmiş. Evi neresi acaba? Evde kimse yaşamıyor ama bir erkek kardeşi var. Ali Baba. Dar sokağın ilerisinde oturuyor. Harami cesedi taşıyanın Ali Baba olduğundan şüphelendi. Bu yüzden gece onun evine doğru yola çıktı. Dar sokakta kimsecikler yoktu. Kapıya bir işaret koydu. Yarın tüm ekibimi getirip... ''Herkesi öldüreceğim.'' Ertesi sabah Morgiana kapıdaki işareti gördü. Zeki olduğundan Morgiana hemen ailenin tehlikede olduğunu anladı. Dar sokaktaki tüm evlere aynı işareti koydu. Gece yarısı haramiler köye geri geldi. Ama her evde aynı işaretten olduğu için şaşırdılar. Hüsranın içinde geri döndüler. ''Yarın gidip kendim bulacağım.'' Haramilerin lideri kendi gitmeye karar verdi. Ancak diğerlerinden daha akıllı davranıp eve bir işaret koymak yerine eve yakından baktı. Evi hatırlamaması imkansızdı. 40 katır ve 40 boş fıçı istedi. Bir fıçıyı yağ ile doldurdu. Haramilerden diğer fıçılara girerek saklanmalarını istedi. Liderleri yağ tüccarı kılığına girdi. Ve Ali babanın evine gitti. Ala, men te'sel. Ya Satmak için Asya'ya seyahat eden bir ya tüccarıyım. Geç olduğu için geceyi geçirecek bir yer arıyorum. İnneha rüple tanıyıla. Tefaddehlı Daha ile Önce fıçalarınızı göreyim. Ah, neden olmasın? Bakın tabii. Senin gibi güzel bir kız öncelikle güvende olduğunu bilmeli. Şansına Morgiana yağ dolu fıçıyı açtı. Kadın emin oldu. Lider bir oh çekti. Hepsi içeri girdi. Morgiana akşam yemeğine leziz yemekler hazırladı. Yemek servisi yaparken tüccarın parmağındaki yüzüklerden birini gördü. Ali babanın getirdiği hazinedeki yüzükle aynı olduğunu fark etti. Yine şüphelenmeye başladı. Yavaşça fıçıların yanına gitti ve birine vurdu. Dışarı çık olunmuşum. Morgiana dönen dümeni anladı. Tüm fıçıları kontrol etti ve içlerinde saklanan hırsızları buldu. Yağ ile dolu olan fıçıyı alıp büyük bir kazanda ısıttı. Sonra o sıcak yağdan her fıçının içine bir sürahi boğazdı. <Gülüyor> Bu şekilde tüm hırsızlardan kurtuldu. Gece liderleri hırsızlara dışarı çıkmaları için seslendi. Ancak fıçıları açınca şaşırdı ve dehşete düştü. Kurduğu tuzağa kendi düşmüştü. Korku içinde oradan kaçtı. Ertesi gün Morgiana olanları Ali Baba'ya anlattı. Laqad an qasti hayati. Ana acizun an şükrek. Ve Antifardun minel aile Ve la Teşekkürler <gülüyor> majesteleri Böylece Ailece mutlu bir şekilde yaşadılar Ali baba hazine dolu mağaranın Sırrını bilen tek kişi olarak kaldı Eftah ya semsem